hazırlayan belirtin ha, bu link Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programında bugün e, eski çalışma arkadaşım Ümit Mesci var. Öncelikle tanıştırmak istiyorum. E, mimarlık eğitiminden sonra onu İstanbul Tasarım Biennali'ndeki çalışmalarıyla hatırlayabilirsiniz. İKSV'de özellikle İstanbul Tasarım Bienalinde çalışmıştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana da İstanbul Modern'de asistan küratör olarak çalışıyor ve mimarlık kökenli mimarlık eğitimi almış bir isim. Eh anlayacağınız üzere bugün konumuz mimarlığa uzanacak. Mimarlık deyince de dünyanın önde gelen etkinliklerinden biri çok da gündemde bu aylarda Venedik BNL'i daha doğrusu Venedik BNL'deki 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi gündemimizde olacak. Ee, Ümit Mesci'nin izniyle değerlendireceğiz bienali. Birazcık hatırlatmak istiyorum. 26 Mayıs itibariyle e, halka açıldı. Tabii ki ön izlemesi birkaç gün öncesinde devam etti. 25 Kasım'a kadar Venedik yolu düşenler sanat bienalinden de hatırlayacağınız ağırlıklı olarak Arsenal'le ve Giardini'deki sergileri görebilirler. E, dünyanın tabii ki en önemli mimarlık etkinliklerinden biri bu yıl küratörlüğünü Yvonne Farrell ve Shelley McNamara üstleniyor. Free Space serbest mekan olarak Türkçeleştirebileceğimiz bir tema etrafında hem onların düzenledikleri Jardin'de ve Arsenal'deki uluslararası bir sergi var birbirine eklemlenen Onun etrafında da Arsenale'deki Türkiye da dahil olduğu 63 ülkenin hem yine Arsenale'de hem Jardin'de hem de kentin farklı mekanlarındaki pavyonları var. Ama ondan da öte kentte mimarlık alanında pek çok başka katılım da söz konusu İşte Ümit Mescidi'yi davet etmem tesadüf değil. Hem bu alanda çalışan bir isim elbette ve Venedik gezdi, gördü ama orada görevliydi de. Şöyle ki Liechtenstein'ın e, Venedik Mimarlık Bienali'ne katılımının küratörlerinden biriydi. Dolayısıyla asıl konumuz Liechtenstein'ın Venedik Mimarlık Bienali'ne katılımı olacak. Zamanımız kaldığı ölçüde de Venedik Mimarlık Bienali'nde gördüğün diğer pavilyonlar, oradaki uluslararası sergiyle ilgili izlenimlerin ve tabii ki Türkiye pavilyonu yine hani konumuz Asıl o olmasa da belki değinebileceğimiz projeler. Ee, Türkiye pavyonundan da kısaca bahsetmiştiyse burada duyurmuş olalım. Ee, bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda da sıklıkla gündeme getirdiğim üzere 21 destekçinin katkılarıyla 20 yılına kiralanmış e, uzun süreli bir mekanı var Türkiye pavyonunun. Bu ana iki mekanından biri olarak tarif ettiğim Arsenale'deki Saldarmi binasında bulunuyor. İKSV koordinasyonunda yürütülen bir pavyon. İkimiz de İKSV kökenliyiz. Evet. Ümit de ben de. Ee, burada bu yıl Kerem Piker'in küratörlüğünde var diye başlık bir başlıklı bir proje yer alıyor. E yardımcı Küratörler Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söyle ve Erdem Tüzün adlı bir Vardiya projesi var. 25 Kasım'a kadar bu da görülebilir. Dediğim gibi vaktimiz kalırsa ona odaklanacağız. Ümit e, bu programı biz kayıt olarak yayınlıyor olacağız. 25 Haziran Pazartesi ama biz seninle biraz önce kaydediyoruz. E, sen de yakın zamanda aslında Venedik'ten dönmüş oldun. Onun da üzerinde hem bir yorgunluğu var hem de sıcak sıcak aslında hatırlıyorsun pek evet. çok şeyi. Ona geçmeden önce sen nasıl oldu da Venedik Biennial'in bu sefer organizasyon cephesinde değil de doğrudan küratöre olarak Türkiye ile de doğrudan ilgisi olmasa da oradaki başka bir uluslararası katılımı Liechtenstein katılımını, katılımını küratöre çalışmasını yaptın. Nasıl geldi bu davet? Neredeydi? Neler yaptın? Buradan başlayalım. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, Eylül ayında Liechtenstein'i ziyarete gittiğimde iki arkadaşım Liechtenstein'in açtığı açık çağrıya başvurmak üzereydi. Ve birlikte düzenledik en sonunda onların yapacağı başvuruyu. Ee, özetle kabul edildi onların başvurusu. Daha hı -hı. sonra seçici kurul onlara bir küratörle çalışmalarını önerdiğinde... ...onlar da benimle çalışmalarının iyi olabileceğini belirttiler. Hı hı. Nedir isimlerini zikredelim Tabii. bu arkadaşların? Louis Hilti ki hı hı. o Liechtenstein'li olan arkadaşımız. Bir de Matilde Igual Capdevilla var. O da Valensiyalı aslında. Ama yıllarca Avusturya'da ne diyelim uygulamalı sanatlar üniversitesinde eğitim aldı. İkisinin ekibine ben dahil oldum sonradan diyebilirim aslında. Onlar çünkü ağırlıklı olarak mimarlık pratiğinden geliyorlar Özellikle değil mi? Hı hı. Özellikle Louis. Özellikle Louis'in gerçekten... ...aktif olarak da mimarlıkını yürüttüğü... ...bir ofisi de var. Hı hı. Matil de benzer projeler yapıyor aslında. O Sen biraz de daha küratöryel... ...göz evet, olarak dahil olmuş dahil oldun. Evet. Ee, daha sonra... ...proje içeriğinden biraz... ...bahsedebilirim aslında. Hı hı. Proje kapsamında... ...Avusturya ve İsviçre arasında... ...biraz tesadüfen belirlenmiş. Ama uzantısı Venediye... ...serginin yapılacağı e, Palazzo... ...Trevizan Deli Ulivi'ye kadar uzanan... ...bir hat belirleniyor aslında... E, bu hat üzerinde de Liechtenstein'deki önemli binalar e, örneğin Şato'da bu hattın üzerinde, e, kayak teleferiği de bunun üzerinde, şaleler var, alp düzlükleri var vs. E, tabi bambaşka bir ölçekli Liechtenstein. B bütün ülkeyi baştan başa yürümek mümkün. Bu yüzden de proje aslında biraz yürümek üzerine de kurulmuştu diyebiliriz aslında. E, temel olarak aynı zamanda şunu da belirtmem gerekir ki e, açık çağrı nın başvuru sürecinde bu serginin bir yüksek sanat stüdyosuyla birlikte kurgulanması bekleniyordu. Böyle bir koşulu var. Evet. Hı hı. Ve e, bu yüksek sanat stüdyosunda da aslında bu hattı yürüyerek oradaki binaları ya da özel alanları araştırmak ve bunların sonucunda da bunlara cevap verecek çeşitli instalasyonlar yani veya küçük müdahaleler yapmaları bekleniyordu aslında yüksek sanat öğrencilerinin de. Hı hı. E, bu süreçte de Ben de elimden geldiğince katkı sağladım aslında ee, ve biraz tabii ki sergi içeriğine bütün bu süreç boyunca aslında ne diyelim hep beraber geliştirdik öğrencilerin de gerçekten süreçte birebir dahil olduğu bir e, ne diyelim kurgu vardı hepimizin istediği şekilde bu noktada da bu 18 öğrenci çeşitli binaları araştırdılar. Lichtenstein'da bu hat üzerinde yürüyerek araştırdılar. Ee, tabii ki aslında araştırma sürecinde en çok zorlayan şey coğrafyaydı veya topografyaydı diyebiliriz. Çünkü Alplerden geçen bölümler var <gülüyor> ve gerçekten karkış kıyamet ve ulaşılması gerçekten özellikle Şubat ayında imkansız olan yerler de vardı. Ee, bunun için dağ kurtarma ekiplerinden yardım alındı örneğin. Ee, biraz zorlu bir süreçti <gülüyor> Şubat ayı aslında. <gülüyor> Ve sergiyi tasarlarken de aslında öğrencilerin de kullanmasını beklediğimiz çeşitli iki buçağı beş santimetrelik basit ahşap çıtalar kullandılar aslında. Onlar yerleştirmelerini tasarlarken ve biz de dedik ki sergiyi de bu şekilde tasarlayalım. Sergide de tabii ki İsviçre'nin sarayı olan yani İsviçre'nin aslında sürekli ikamet ettiği, İsviçre'nin konsolosluğunun ikamet ettiği e, Palazzo Trevisan'da aslında çeşitli kısıtlamalarımız vardı. Mekan çok kolay bir mekan Nerededir değil. Nerededir bu Palazzo? Venedik'e yolu düşenler 25 Kasım'a kadar gitsinler görsünler. Venedik'te çok fazla şey var evet. görecek ama kaçırmasınlar. E, dorsodur o da. Hı -hı. Nasıl özetleyebilirim? E, aslında Akademiya Köprüsü vardır. Ondan çok yakın bir yerde. Ee, ...orada olmanın verdiği kısıtlamalardan bir kısmı da aslında sergiyi çok çabuk kurmamız gerekiyordu. Dört saat gibi bir sürede kurmamız bekleniyordu. Bu yüzden de o bütün sergi tasarımı da aslında çok belirleyici oldu bu açıdan. E çıta olması malzemenin evet. işinizi biraz kolaylaştırmıştır, evet, iyi evet, denk evet, düşmüş mutlaka. diyebiliriz. Ee, sergi tasarımını buna göre belirlemeye çalıştık. Ee, ve daha sonra sergi tasarımında aslında çeşitli küpler tasarladıktan sonra... ...bu küpleri bir yığın olarak yerleştirip... Daha sonra bu hat dediğimiz, serginin adı bu arada The Line, hat olarak hı hı. çevirebiliriz Türkçe. E, hattı ışıkla bir şekilde temsil edip yani aslında planometrik olarak baktığımızda dümdüz bir çizgi. Ama o alplerin düzlükleri ya da alplerin zirveleri, şatonun bulunduğu yer vesaire hepsini göstermeye çalıştık. Ee, bu sütçüktüre de aynı şekilde analog kameralarla çekilmiş aslında görselleri yerleştirdik. Bu görseller içinde tabii ki araştırmanın yapıldığı tarihi binalar da var. Öğrencilerin oluşturduğu, tasarladığı yerleştirmeler de var aslında. Böyle bir kurgu belirlemeye çalıştık. Buna ek olarak biraz daha oyun katmak için ve biraz daha etkileşimi arttırmak için diyebiliriz. Ha, hemen şey de orada araya gireyim. Çünkü şeyi de sormak Hı. istiyordum sana. Biennial'in ana başlığının, dolayısıyla çıkış noktasının free space, serbest mekan olduğunu da söyledim. Buna nasıl eklemlendiğini düşünüyorsun? Buna da şöyle diyebiliriz aslında. Öğrencilerle bütün süreci aslında araştırırken veya yürütürken... ...hiçbir zaman sadece mimarinin bir açık alana ya da olan bir mimariye eklemlenen bir olgu değil ama aynı zamanda doğanın ya da e, coğrafyanın sağladığı çeşitli etkenlerle nasıl iletişime geçebileceği ve bunları nasıl kullanabileceğimize odaklandık. Hı hı. Yani yüzde ellisi aslında onların tasarımı olmalıydı. Yüzde ellisi de coğrafyadan ve topografyadan aldıkları verileri değerlendirmekti aslında böyle dahil olmaya. Okey. Peki bu oyun oyunlu taraf da sanki biraz daha hani o evet. etkileşimi arttırması ya da izleyiciyi daha katılımcı kılması açısından da bir bir fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. O nedir? Ee, şu, mesela örneğin index kartlar hazırlamalarını talep ettik aslında Hı -hı. kendi tasarımlarıyla ilgili olarak ve bunun free space'le yani serbest mekanla nasıl ilişkilendirdiklerini de anlatmalarını istedik bu kartlarda. Bunun dışında tabii ki bir şey tasarlamadan önce yaptıkları araştırmaları düşünürsek çeşitli binaları veya çeşitli alanları araştırmalarını istedik. Ve bunlardan da kartpostallar tasarladık ha. aslında hep beraber. Kaç kaç tane kaç farklı kartpostal var yaklaşık? Ee, yaklaşık olarak 25 farklı <gülüyor> kartpostal ya yani 25 farklı e, araştırma konusu <gülüyor> vardı. <gülüyor> Bunları da aslında sergiye gelenler doldurdular ve orada bir Liechtenstein posta ofisinden aldığımız bir posta kutusu vardı. <gülüyor> Oraya attılar ve bunlar Liechtenstein'dan her nereye gönderilmek isteniyorsa gönderilecek aslında. Daha sonra pullar basıldıktan sonra. Harika, harika. E, peki başka etrafında düzenlediğiniz bir şeyler var mı? Bir yayın yapmayı düşünüyorsunuz sonrasında evet. sanırım. Evet, temel olarak e, bu arada şunu da Hı -hı. söyleyebilirim. Bu yalnızca Venedik'te olmasını planladığımız bir etkinlik de değildi. Hı hı. Sergi aynı zamanda e, bugünlerde Liechtenstein'de bir kere kurulacak ve daha sonra tekrar kurulacak. Ne demek bu? E, o bütün üstüçtür tekrar Liechtenstein'de ayağa kaldırılacak. E, Liechtenstein'in e, başkenti olan Vaduz'da. Böylece biraz daha Liechtenstein'de Biennale e, ısın, ısınmasına neden sağlayabilmek adına. Çünkü Liechtenstein aslında Türkiye'den de daha... Tutucu bir yer <gülüyor> <gülüyor> o noktada. E Sadece dört saate ihtiyacınız var. Evet. Denendi, görüldü diye düşünüyorum <gülüyor> evet, değil mi? Evet, Lichtenstein'da umuyorum. da gidip görebilirsiniz <gülüyor> evet. tekrar. İyi anlıyorum. Peki e, eklemek istediğin şeyler olur mu? Lichtenstein'in katılımı senin orada geçirdiğin süreçle ilgili. E, şeyden bahsedebilirim aslında. Etkinlikler tabii ki evet, düzenledik. Evet, e, bunların bir kısmı sergiyle ilgiliydi. Hı hı. Bir kısmı da aslında e, bizim... Üçümüzün, arkadaşlığının ve aslında birlikte çalışmamızın e, sadece üçümüz değiliz tabii. Başka arkadaşlarımız da vardı. Hı hı. Biraz daha orayı buluşma mekanı olarak da kurgulamaya çalıştık. Serginin açık olduğu sürece. İşte yurt dışından başka ülkelerden arkadaşlarımız da geldi. Hı hı. Bir kısmı başka pavyonlarda görevliydi örneğin. E, deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz ve bundan sonra aslında birlikte neler yapabileceğimizi de anlamaya çalıştığımız bir... Etkinlikler dizisi ya da küçük etkinlikler dizisi yaptık diyebilirim aslında. Peki devam edecek mi? Çünkü hatırlatalım 25 Kasım'a kadar aslında etkinliklerin bir kısmı devam ediyor Venedik Mimarlık bir yerinde. En azından ana sergi evet. ve ana sergi etrafındaki bazı pavyonlar. Sizinki ne kadar devam ediyor başka bir etkinlik var mı? Liechtenstein'e gitmeden öncesini söylüyorum evet, tabii. Liechtenstein üzerinden kurguladık aslında. Hı hı. Önemli olan e, açılış da orada olabilmekti. Hı hı. Tabii Bunun pek çok nedeni var bütçe var temel Tabii. olarak bunun dışında İsviçre'nin misafirliğinde ev sahipliğinde olduğumuz Hı -hı. için çeşitli kısıtlamalar Hı -hı. var. Bu nedenle de biraz İsviçre Lichtenstein'e projeyi taşımak Hı -hı. amaçlarımızdan biriydi aslında. Okey tamam Ümit Mesci ile birlikteyim. Sanki programımızın ilk kısmını tamamladık gibi hissediyorum. Hariçten sanat programındayız bu arada. Ben Çelenk Teknik Masa'da Barış'a da teşekkür ediyorum. E, Venedik, Bienali, 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi gündemimizde. E, i̇şte dünyanın önde gelen şu anda şu sıralar mimarlık çevrelerini evet. sıklıkla ...gündeme getirdiği, eleştirdiği... ...beğendiği ya da beğenmediği... ...birazdan senin işte evet. orada izlenimlerini <gülüyor> alacağız... ...çünkü ben bu sene görme fırsatı... bulmadım doğrusu bir fikir sahibi değilim... ...takip edebildiğim kadar biliyorum... Ee, Çok yoğun geçse de senin için, çünkü sorumlu olduğun bir katılım, bir sergi vardı elbette, etkinlikler vesairede Ama eminim ki sen de başka sergileri de, Biyana'nın kendisini de Türkiye Pavyonu'nda evet. umarım görmüşsündür. Neleri vurgulamak istersin, neler Hı. öne çıkıyordu, neler senin dikkatini çekti özellikle? Burada tamamen senin hani yorumundan evet. dinlemek istiyoruz. Belki katılırsın, bilmiyorum ama genel sergi... yani. İşte hı hı. ...Free Space başlıklı genel sergi o kadar ilgimi çekmedi diyebilirim hı hı. aslında. Ama bu birkaç yıllık bir şey. Yani sanat sergisinde de benzer bir durum var. Hı hı. Çünkü o kadar büyük bir sergi ki genel hikaye anlatımına zaten kesinlikle vakıf olunamıyor. Kesinlikle anlaşılamıyor. Bu nedenle ülke pavyonları daha çok ilgimi çekiyor benim son birkaç yıldır özellikle. Hı hı. Ee, bu nedenle biraz ülke pavyonlarına aslında değinmek iyi olabilir. Tabii. Ee, Zaten altın aslığını biliyorsunuz İsviçre pavyonu aldı. Hı hı. Ki onun da küratörlerinden biri bizim arkadaşımız Alessandro. Hı hı. Ee, gerçekten bir mimarlık sergisiydi o. Ya yani Mimarlık da aslında. Svitserra 240 başlıklı bir sergiydi. Ee, İsviçre'de herkesin artık sadece kiracı olmasından ve e, bu... Kiracılık üzerinden gelişen konut kavramında nasıl müdahaleler veya nasıl mekanlar olduğunu biraz eleştiriyordu. Bunu da yaparken Ali Sarıkalar Diyarı'nda gibi biraz ölçekle oynayan bir sergiydi aslında. O ilginç bir pavyondu. Ee, tabii biraz ki o... daha açsana ben de onu onu yakından takip ettim. Evet. E, gö gözümüze canlandırabiliriz aslında biraz daha anlatırsan. E, temel olarak mekanın boyutlarıyla aslında Aha. birazcık oynamayı amaçlamışlardı. Örneğin çok büyük bir kapı ya da çok dar bir mutfak ve çok ne diyelim alçak bir mutfak tezgahı ee, belki düz olmayan bir zemin gibi çok mimari daha doğrusu mimarinin ...herkes için ortak olan unsurlarıyla birazcık oynayarak... Evet, hatta alelade unsurlar evet, değil evet. mi? Yani kapı tokmağı gibi aslında standart İsviçre'de... Neredeyse ...aslında dünyanın her yerinde diye diyebileceğimiz, diyebileceğimiz. Evet, evet. malzemeler. Kapı, kapı tokmağı, evet. pencere falan gibi yani artık çok standartize edilmiş. Neden onun o forma sahip olduğuna, o tasarıma sahip olduğuna... Evet. ...ya da neden orada olduğuna kafa yormadan verdiğimiz, evet. ...genel kabuller içine yerleşmiş şeyler üzerine de düşündürüyordu sanki. Muhakkak. Belki de e, Venedik Biennale gibi çok büyük ölçekli bir sergide bu akıllıca bir karar olabilir. Örneğin Hollanda'nın pavyonunu düşündüğümüzde çok çok iyi bir pavyondu. Hı hı. E, ancak anlaş anlaması biraz daha zor. Biraz daha vakit geçirmek gerekiyordu. O da Marina Otero Verzier tarafından küratörlü üstlenilmiş bir sergiydi. İkisi de Jardini'deki pavyonlar bunlar de Jardini değil mi bu arada? De, evet. hı hı. E, ve e, aslında Marina Otero Verzier belki... İstanbul seyircisi de anımsayacaktır İstanbul Tasarım Biyenelinden. O da çok ilginç bir sergiydi. Onun da başlı emek beden ve serbest zamandı da aslında ee, serbest mekan free space olarak ya da de leisure olarak düşünebiliriz. Hı -hı. Ee, Mark Wigley ve Beatriz Colomina dahildi bu sergiyi. Evet. Yine İstanbul Geçtiriz, Tasarım, Tasarım Biyenelinin Biyeneli evet, küratörüliğinde. Ee, o sergi çok ilginçti. Bunun dışında aslında günümüzdeki politik duruma tabii ki doğrudan cevap veren Amerika pavyonu vardı. Ee, ya da İngiliz pavyonu biraz Brexit üzerinden koruk onun on, Onu da uzuyordu. takip ettim. Dur İngil, şeyle Birleşik Krallık'la ABD'ye girmeden önce Hollanda tabii e, en çok herhalde sosyal medyada takip ettiğimiz evet. pavyonlardan biriydi. Çünkü Yoko Ono, ono. göndermesi vardı. Yoko Ono'nun yatağını evet. getirmişlerdi. Sanıyorum Amsterdam Hilton'daki e, bir odanın tekrar Aha. Hayat ne diyelim tekrar vücut bulmuş halini aslında Beatriz Kolomini oraya getirdi. Ve çeşitli programlarla orayı açılış günlerinde özellikle canlı tuttu Hı -hı. aslında. Hı -hı. Ee, belki Beatriz demişken şeyi birazcık onu gözlemleme fırsatı buldum. Ee, İstanbul'da aslında Studio X gibi ya da Aha. İstanbul Tasarım Bienniali gibi tasarım ve mimarlığa odaklanan etkinlikler veya mekanlar daha kısıtlı olsa da... Ee, ...mimarlık Biennale'ye gidenler, Venedik'e gidenler görecek ki aslında bu iki ne diyelim hem oluşum diyelim. Oluşum hı hı. çok önemli bu açıdan. Çünkü herkes Venedik'e gidemese de işte Hollanda pavionu Beatrice Colomina, Mark Wigley... ...ya da Marina Oteroverziar ki bir önceki küratörleri de Markit hı hı. ki O da aslında İstanbul Tabii. izleyicisinin tanıdığı isimler. Tabii. ...aslında İstanbul'da birazcık aşina olmak artık mümkün. Mimarlık ve tasarım alanında yoğunlaşan düşünürlere de aslında. Önemli uluslararası isimlerin de evet. yolu artık tasarım BNR'i, Studio X gibi kurumlar sayesinde İstanbul'dan, İstanbul'dan geçiyor, geçiyor diyelim. Böylece evet. biz de o anlamda aslında böyle bir külliyata giderek evet. daha erişebilir oluyoruz. Ee, benzer bir açıdan aslında belki çok küçük bir şey ama insan kaynağı açısından da aslında... Ee, ...ne kadar ileri gittiğini de görmek mümkündü. Örneğin Altın Aslan'ı kazanan İsviçre pavyonunun... ...iletişim bölümünde aslında İKSV'de yıllarca çalışan... ...Zeynep Sevhun doğrudan orada görevliydi özellikle. Böyle enteresan karşılaşmalar veya... ...yol kesişmeleri de vardı aslında. Okey. Peki bu Brexit pavyonu diye neredeyse benim tarif Hı -hı. edebileceğim... ...Birleşik Krallık katılımı nasıldı? Birleşik Krallık ada başlıklı bir... ...sergiyle katıldı. Pavyonun içine bir şey yapmaktansa aslında... ...pavyonun bütün izleyicileri... ...pavyonun üstüne çıkaran... ...bir e, inşaat iskelesiyle aslında... ...yukarı davet eden bir sergi yapmışlardı. Tabii ki çok daha büyük ölçekli olarak... ...izolasyon veya yalnızlaşma... ...gibi kavramlara... E, ...değinse de temel olarak Brexit'ten aslında... ...yola çıktığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde Amerika'da... ...yine o çok akut cevap vermek amacıyla... Yola çıkmıştı o da vatandaşlığın boyutları başlıklı bir sergiyle Amerika ve Meksika arasındaki o e, duvardan hmm, aslında duvar sınır. Hı -hı. gibi kavramları aslında araştırıyordu. Almanya ile ilgili özellikle bu Berlin duvarının tabii 50. Evet. yılı vesilesiyle onlar da çok ilginç bir evet. şey yapmışlar. Tam da duvar Duvar'da. adı da duvardı hatta galiba ya da öyle bir ee, şey. Evet. Duval hatta. Evet evet evet yani duvar. tam da ona odaklanan bir bir pavyon yaratmış. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Ee, Alman pavyonuna karşı hep birazcık Hı. uzak duruyorum ben aslında çünkü e, popülist demeyelim ama <gülüyor> neredeyse kolay yakalanabilen ve politikaya birazcık dokunsa da bence yine de fazla güvenli tarafta kalarak dokunan sergiler yapıyorlar aslında. Yine benzer şekilde tabii ki Berlin Duvarı e, hiç ilgilenmeyen ziyaretçiyi de çekebileceği tabii. gibi aslında yayınlarla ya da programlarla derinleştirilebilecek konular seçiyorlar. Aslında bu açıdan çok başarılı bir pavyon yine Almanya pavyonunda. Zaten en çok sanıyorum altın aslanı alan pavyonlardan biri her zaman. Tabii geçtiğimiz sanat bir yerinde evet. de onlar almıştı. Sadece şeyde değil tabii mimarlıkta değil sanat sergilerinde 2011'de de. ben ilk beğendik bir yerinde çalıştığım için o zaman da Almanya hı hı, almıştı. Hı hı. Ee, sanıyorum iki sene önceki Venedik Mimarlık Bienalinde de Almanya almıştı vesaire. vesaire. Ödüllerin gediklisi evet, ya yani. biraz evet. tribünlere oynuyor, oynuyor ya da garanti e, sergiler ortaya evet. çıkartıyor diyebiliriz. Peki vaktimiz böyle bir 3-4 dakikamız kaldı. E, meseleyi Türkiye'ye de getirmek evet. istiyorum elbette. Yani bu sefer sen geçtiğimiz yıllarda tabii Venedik Bienalindeki evet. Türkiye pavyonunda İKSV'de görevler de aldın. O ayrı. Dolayısıyla hani geçmişini de takip ediyorsun. Hoş bu zaten Venedik Mimarlık Viyana'nın ne diyeyim üçüncü e, katılımı evet. e, Türkiye'nin e, yani kendi pavyonunda Hı -hı. riveresmi olarak. Burada biraz önce girişte bahsettiğim Kerem Piker küratörlüğünde ve tabii yardımcı küratörlerinde desteğiyle ve pek çok aslında katılımcının evet. içeriye de hani hı hı. dahil olmasıyla oluşturmuş Vardiya adlı bir proje var. Buna bir sergi diyemiyorum hakikaten bu proje başka bir şey yani. Bir şey, evet. Onu görme fırsatın hiç etkinlikleri takip etme fırsatın oldu mu? Tabii onun için de aslında Vendik Biennale bambaşka bir bakış açısı sunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle Vendik ziyaret profesyonel ziyaretçileri nedeniyle özellikle açılış günlerinde çok büyük bir ziyaretçi <gülüyor> sayısı beklenir. Bu nedenle her şey açılış için kurgulanır. <gülüyor> Ama aslında Vardiya ekibi bunu tersine sardı diyebiliriz aslında. E, tabii ki çok başarılı bir e, ne diyelim bir sahne tasarımı Yaptıklarını hı hı. aslında hı hı. ifade hı hı. edebiliriz. O Kerem Piker'in kendi değil mi mimarlık ofisinde yaptıkları tasarım Evet, de yaptık hep beraber hı hı. küratöryel ekiple birlikte, hı hı. birlikte galiba onu hı hı. E, sürdürdüler. Tabii işte Tuna Ortaylı ve Seren Erkal da anmamız mutlaka İKSV'den aşama evden geçti. Sıklıkla konuk ettiğim evet. <gülüyor> benim konuşmacılar bu programda çünkü İKSV'nin aşama yurt dışı projelerini evet. yürütüyorlar. E, onların hazırladığı bu alanda. Her hafta değil iki haftada bir yanılmıyorsam çeşitli vardiyalarla öğrenciler gelerek dünyanın farklı kentlerinden burada atölyeler yapacaklar. Ve atölyelerin sonuçları aslında paviyondaki o sahneyi canlı hale getirecek ve yavaş yavaş dolduracak. Yani aslında açılışta bir sergi görmeyi beklerken sergi içeriği. Sadece bir yöntem olarak sunuldu açılışta hı hı hı. ama serginin sonunda pavyon içeriği ve yöntemiyle bütünleşerek aslında bambaşka bir anlatıma dönüşecek. O zaman da değerlendirmek lazım. Ben evet. öndeki notlara bakıyorum. 16 ülkeden açık çağrı yapmışlardı evet. onlarda hatırlatalım. İKSV aracılığıyla 16 ülkeden sadece Türkiye'den değil yani 122 mimarlık öğrencisi haftalık onar kişilik vardiyalarla Venedik'e gelecekler. Böylece kaynakların aslında öğrencilerin Venedik'e gelip Venedik mimarlık bir yani deneyimlemesi ve orada yeni fikirler ya da projeler üretmesi için kullanıldığını evet. de özellikle vurgulamak gerekir. Farklı temalar etrafında atölye ...şeyler yapacaklar. Film, enstelasyon, maket, fanzin, hı. üç boyutlu baskı gibi farklı formatlarda hı. içerikler üreteceklermiş. 50 dijital buluşma, bir kısmını ben de internetten evet. takip ettim. Emre Aralat, Pelin Tan gibi hı hı. konuşmacıları örneğin açılış günlerinde hı hı. onlar vardı. E, 6 uluslararası konuk konuşmacının katılacağı sohbetlerle 25 hafta boyunca... ...yaşayan bir buluşma ve evet. üretim mekanı olacak diye kendileri tarif evet. ediyorlar. Yani katılımcılığı aslında bütün pavyonlar bir şekilde dahil etseler de anlatılarını... ...aslında katılımcılığı gerçekten bir yöntem olarak belirledikleri için... E, ...bence çok özel bir yerleri olacak... Beğendik tasarım. Beğendik mima, tasarım bir yanı. Beğendik mimarik bir yanı. <gülüyor> <bir yana gülüyor> Çok tasarımda konuştuk ve evet. işçiler elbette. Ümit Mesci ile birlikteyim. E, programın sonuna geldik. Harçtan Sanat programının önümüzdeki hafta. Görüşmek üzere diyorum. Ümit eklemek istediğim bir şey olur mu? Yok teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tabii. Hoşçakalın. Harçtan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay.